1188, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, mescidim Musa'nın çardağı gibi olsun, demesi, evet, ensar, ne zamana kadar Hazreti Peygamber bu hurma dallarının altında namaz kılacaktır, dediler, böylece peygamber için dinarlar topladılar, onları peygambere getirerek, biz bu mescidi ıslah edeceğiz, onu süslü yapacağız, dediler, Hazreti Peygamber, ben kardeşim Musa'dan üstün bir durumda olmak istemiyorum, benim mescidim de Musa'nın gölgeliği gibi olsun, dedi.